Geçtiğimiz Ekim ayında yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili yönetmelik bazı değişikliklere uğrayarak Resmi Gazete'de yer aldı. Bu değişiklikler bizde nelere mal olacak? Bazıları net, bazıları kafa karıştırıcı, bazıları da ürkütücü. Biz bugün tüm bu soruların cevabını Buğday Derneği Koordinasyon Kurulu üyesi Mehmet Gülvenden alacağız. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Leyla. Merhaba. Ee, az önce de söylediğim gibi yönetmelikte bazı değişiklikler oldu Ekim ayında ee, aslında bir önceki yönetmelikte de bir sürü kafa karışıklığının olduğu madde vardı hı hı. ama burada sorunlar sanki birazcık daha büyüdü gibi ee, ne değişiklikler oldu? Evet şöyle özetleyebiliriz aslında ufak bir düzeltme ee, 2006 yılında tohumculuk kanunu çıktı. 2018 yılında da yani geçen ay, Ekim ayında bu kanuna bağlı bir yönetmelik yayınlandı. Yani o kanunu detaylandıran, bir takım altyapısını düzenleyen e, bir yönetmelik yayınlandı. Şimdi istersen çok kabaca detaya girmeden bir geçmişine bakalım. Evet. Tohum e, meselesinin yasal durumuna Türkiye'de. 2004 yılından beri aslında Islahçı Kanunu'yla birlikte... Endüstriyel tohumculuğun devlet tarafından desteklendiği, teşvik edildiği ve yasal zeminin gittikçe genişletildiğini görüyoruz. 2006 yılında çıkarılan bu 5553 sayılı tohumculuk kanunuyla ki hani hepimizin refleks olarak yerel tohumlar yasaklandı mı diye zihinlerinde yer eden kanundur bu. Ve tohum takas çenliklerinin yapılmasına sebep olan kanundur. Bu kanunla hakikaten köy popülasyonu dediğimiz kayıt altına alınmamış veya ıslahçı eline geçmemiş köydeki tohumların... ...tohumlarının ticareti yasaklandı, evet. Sadece takasına izin verildi. Aslında takasına izin verilmedi. Sadece onunla ilgili net bir madde yok, değil mi? Yani takasa izin vardır diye bir madde var mı? Var, evet. İstisna maddesi koyuldu kanuna hı hı. ve şunu diyor... ...çiftçilerin kendi aralarında ve deneme amaçlı yapabilecekleri... Ha, deneme amaçlı, evet. evet ...ve kendi ihtiyaçları için sınırlı olmak koşuluyla... Hı. ...takasına izin evet. verilmektedir diye evet. bir açık kapı bırakıldı... Fakat şimdi burada şöyle bir şey oldu, yasaklandı ama e, peki ne olacak bu tohumun hali? Yani evet. bir boşluk vardı aslında 2006'dan beri. Yani köy tohumunun ne olacağı ile ilgili bir tanımlama yoktu devlet eliyle yapılmış hukuki. ve tabi kamuoyu baskısı geldi yıllar içerisinde. Yasaklanıyor mu takas işte tohumumuzu bırakmayız, sahip çıkarız vesaire. 2008 2018 yılında da çıkan yönetmelikte bu Boş kalan alanın doldurulması sağlandığı gibi bir niyet görüyoruz ama işte işin aslı böyle mi değil mi birçok tartışma <gülüyor> konusu var orada ee, az önce senin değindiğin gibi istersen bu yönetmelik özeline biraz girelim evet. orada biraz açalım konuyu ee, Hı -hı. şimdi çok farklı yorumlar geldi çünkü farklı kesimlerden bu yönetmelik tamamen geri çekilmelidir işte tohumu iyice ticarileştiriyor Hı -hı. patent altına alıyor gibi Şimdi tam olarak böyle değil tabii ki yönetmeliği okuduğumuzda aksine özgürleştirdiğini e, görebildiğimiz veya buraya atıflarda bulunan yöntem e, bazı maddeleri var. Şimdi çok kabaca şöyle özetleyebiliriz e, bir kere başvuran ve üreten diye iki tane e, tanım var bu yönetmelikte. Ve bir de kayıt listesi var. Yerel çeşit kayıt listesi. Daha önce olmayan yani beyaz Hı -hı. bir sayfa açıyoruz evet, diyor devlet. Evet, yerel çeşitlerle ilgili listelik. Evet, sadece yerel çeşitlerle ilgili bir sayfa açıyorum diyor. Bir liste oluşturacağım diyor. Diyor ki ilk başta adım bir olarak başvuru yapın ve bunu kaydettirin diyor. Yerel çeşitlerinizi gelin bu listeye kaydedelim diyor. Kim yapabilir bu başvuruyu? Ee, sivil toplum kuruluşları, yerel idareler, belediye muhtarlar. E, ilgili olmak kaydıyla tabii bu sivil toplum kuruluşları... ...hani tohum ekoloji hı hı. meselesiyle ilgili olan diye düşünüyoruz şimdilik. Meslek kuruluşları, ziraat odaları, tohumcular birliği gibi yani birlikler... E, ...üniversiteler ve kamu araştırma kuruluşlarına izin veriyor başvurma e, aşamasında. Dikkat edelim çiftçi yok. Yok. Yani burada ben bu tohumumu kayıt altına aldırmak istiyorum dese... ...bir çiftçi hı hı. kendi bilgi, bilgi birikimi veya erişimiyle bu kaydı yaptıramıyor. Peki gidildi kayıt yapıldı, kayıt başvurusu yapıldı. Bir komiteye veriliyor aslında... Bu başvuru bir numuneyle birlikte ben bu tohumu kaydettirmek istiyorum diye. Ee, kayıt edildikten sonra şimdi burada şey çok önemli işte tekelleşiyor kayıt ediliyor birilerinin eline geçecek. Hayır münhasır hak vermiyorum diyor yönetmelik. Yani örnek veriyorum buğday derneği bir tohumu bir yerel çeşit kayıt sitesine kaydettirdiğinde buğday derneğinin bunu üretmek veya satmakla ilgili bir hakkı olmuyor. Hı hı. Aksine sorumluluğu oluyor. Yani yetkisi yok fakat sorumluluk evet. yüklüyor devlet bu tohumun devamını kolaçan etmek evet. zorundasın. Yani gözün üzerinde olmak zorunda diyor. Ee, tamam peki bundan sonra üretmekle ilgili ne yapacağız peki? Kaydedildi diyelim. Şimdi yetiştirme kısmında, üretmek kısmında da diyor ki, e, herkes başvurabilir üretmeye diyor. Yeter ki bu listeye kaydedilmiş olsun diyor. Yani bireysel çiftçi de başvurabilir, şirket de başvurabilir, dernek de, kooperatif de herkes bir kısıtlama yok. Ama şöyle bir kısıtlama var bir maddede. Şunu çok net görebiliyoruz. Yetiştirici ve üretici belgesi almak şartıyla diyor. Hmm. Tohum yetiştiricisi evet, ve tohum, tohum üreticisi, üreticisi belgesi. Evet bunlar hmm. da yasal olarak tanımlanmış durumda zaten kanunda. Evet, evet. Şimdi bunların ne demek olduğuna baktığımızda hemen onu çok kısaca açalım. Yetiştirici bildiğimiz toprak üzerinde bir fiil çalışan köylü çiftçi diyebileceğimiz. Hani bu işin çok donanımına sahip olmayan çok bilgi birikimi olmayan geleneksel yöntemlerle devam eden işi filan yapan insan yetiştirici olmak için de diyor iki tane koşul var diyor ya arazin olacak veya çiftçi kayıt sisteminde kiralamış olduğunu belgeleyeceksin en az on dönüm diyor açık tarla bitkileri için ve diyor bu arazin olması yetmez diyor bir üreticiyle tohum üreticisiyle sözleşme yapmış olman lazım diyor işte sıkıntı burada hmm, evet, çiftçiyi o zaman başka bir yere bağlı hale getiriyor, getiriyor. kesinlikle yani, evet. bu yani orada çiftçi gücün. özgür olmuyor aslında çiftçi özgür olmuyor Hı -hı. yerel çeşidin Tohumunun ticaretini yapmak için bir çiftçi yetiştirici belgesi alırken üretici sözleşmesi soruyor devlet. Evet, evet. Sen bunu üretiyorsun da Hı -hı. kime satacaksın? Yani burada üreticiyi de biraz açalım. Üretici de aslında birçok yetiştiriciden diyelim 100 tane yetiştiriciden tohumları sözleşme olarak alıp ticaretini Satıyor. yapan, satışını yapan ve tesis sahibi, sermaye sahibi, laboratuvar, ekipman, ziraat mühendisi olmak veya çalıştırmak zorunda olan bir kurum. Evet. Devletteki tanımı bu. Yani bir kuruma Aslında bağlı. Yetiştirici olmak sakıncalı bir durum değil. Çünkü tohum şeyi için aktivasyonu için gayet iyi. Fakat çiftçinin yetiştiriciye yetiştiriciye bağlı bırakılması evet. sıkıntılı bir durum. Çiftçinin üreticiye bağlı olması. Evet. Yani yetiştirici çiftçi oluyor, üretici de bir kurum oluyor, hı hı. Evet. toplayan bir kuruma diyelim. bağlı olması. Evet. Yani bir angajman içine sokuyor mutlaka. Tek başınıza üretip. ...yetiştirici olarak üretip bunun ticaretini yapamazsınız. Bu yönetmeliği açtığımızda buraya geliyor konu. E çok net bir şekilde tanımlanmış. Hatta maddelerin atıflarıyla birlikte var. Yani buradaki yetiştirici ve üretici kavramlarına gönderme var. Şimdi bir, bir, birkaç nokta daha var burada. E, münhasır hak vermiyor dedik başvuranı. Evet bu güzel bir yandan... Yetiştiriciye de sınırlamıyor veya üreticiyi yani bir tane şirket bunu alıp yetiştirebilir hı hı. demiyor. 100 kişi de evet. başvurabilir daha sonra 100 kişi değil de 100 yapı da başvurabilir. Bu arada kooperatif de mesela üretici olarak e, yaklaşabilir bu konuya. Hı hı. Yani iyi yönünden baktığımızda evet, evet. bir kooperatif e, yeterli şartları sağlayabiliyorsa üretici olur. Bütün e, ortakları da yetiştirici olarak bu tohumu çoğaltırlar kooperatif satışını yapabilir. Fakat menşe bölge diye bir kısıtlama getiriyor yönetmeliğe hı. baktığımızda. Kaynak bölge yani. Evet yani bu tohumluğun üretilmesiyle ilgili coğrafi alan tanımı daha ilk başvuru aşamasında adım bir demiştik ya listeye hı hı. kaydedilirken bunu zorunlu kılıyor ve kısıtlıyor. Artı ticaretin de orada kısıtlıyor. Ne gibi bir kısıtlama bu? Bu tohumluğun üretildi, çuvallandı, paketlendi diyelim. E, tohum bayilerinden satışını sadece o bölge, o coğrafi bölgede yapabilirsin diyor. Ha, başka bir Melik. bölgeye çıkaramıyorsun. Çıkaramazsın hmm. diyor. Evet. Peki buradaki amaç nedir? Yerel Şimdi, satışı desteklemek olabilir mi? Yani idare koyucuya baktığımızda ve e, kuruldaki hocalarla görüştüğümüzde şey diyorlar. Tabii ki hani e, yayılıp yanlış bir şekilde bu, bu çeşidin bozulmasını önlemek hmm. amacıyla koruyoruz diyor. En iyi bu coğrafyaya adapte olmuştur. Hmm. Ama Buna karar veren komiteye baktığımızda bu komitede çiftçi yok. Yerel çeşidi hangi bölgede üretelim diye menşe bölgesine karar veren. E, Tohumcular Birliği var. İşte e, ziraat odası temsilcisi. Onun dışında il tarım var, ilçe tarım var. Bakanlıktan temsilciler var. Ve bu nasıl araştırılacağının bir şeyi yok. Örnek vereyim. Karakılçık buğdayı. Evet. Bütün Anadolu'ya yayılmış. Şimdi Hı. menşe bölgesi nasıl kısıtlayacağız? <gülüyor> kayıt, kayıt, kayıt altına alırken nereyi menşei olarak göstereceğiz? Ee, evet. Ne o diye de, başvuracağız? Evet. Yani şimdi birisi gidip Denizli'nin yaylası diyebilir. Evet. Çok uzun yıllardır üretiliyor. Ama Denizli'nin yayla köyüne nasıl hapsedebiliriz? Bütün Anadolu evet. Coğrafkesi'ne yayılmış bir e, yerel çeşitten bahsediyoruz. Bunlar e, ucu muğlak uygulamaya da daha geçmediği için belirsiz ve eğer kötü niyetle kullanılırsa yerel tohumu sıkıştırabilecek açık alanlar aslında evet. Hani biz nereden sıkışır nereden genişler diye bakıyoruz biraz o yönetmeliye Bunun dışında kota yetkisi var Diyor ki bakanlık bir türe ait üretim kapasitesini endüstriyel tohum ve yerel çeşit tohumları arasında kayıt altına alındıktan sonra kısıtlayabilir diyor Yani şunu diyebilir bu sene üretilen buğday endüstriyel tohumdan örnek veriyorum yüzde doksanı endüstriyel tohum yüzde onu... <gülüyor> Kayıtlı yerel tohumdan yapıldı. Bu çok fazla endüstriyel tohuma bir e, risk oluşturuyor ticari anlamda. Evet. Seneye ben bunu %5 ile kısıtlayacağım deyip yani açıklama Yani o yapıldı. yerel çeşitlerin şeyini kısıtlayacak. Üretim miktar, kapasitesini. Üretim kapasitesini kısıtlayacak. O zaman da yerel tohumların çok da bir manası kalmayacak. Ee, tabii yani çok net bir şekilde bunu e, tohum endüstrisinin orada anahtar olarak açık kapı olarak... Koydurttuğunu düşünüyorum ben açıkçası hı hı. bir lobiyle bakanlıkta şunu demiş oluyor bu, bu sayede ya bakın ben bu yönetmeyi çıkarıyorum ama siz merak etmeyin ben bunu kısıtlayabilirim yüzde bir kısıtlarım dolayısıyla hı. sizin tohum ticaretinize bir e, rakip olmaz. Çok geniş bir saha açmış olurum ha, evet, gibi. başınız ağrımaz. Evet yani benim yorumum bu hani yine böyle şeytan avukatlığını <gülüyor> yapıyoruz tabii bunlara bakarken. Ee, bir de şu var burada bir çelişki daha var önümüze gelen 2005 yılında Türkiye mecliste kabul ettiği bir anlaşma var uluslararası evet. burada bir çiftçi hakları e, söz konusu çiftçiye tohuma erişmek ve tohumu kullanmakla ilgili bir uluslararası hak tanınmış ve Türkiye bu anlaşmada taraf olmuş imzalamış 2005 yılında e, buradaki uluslararası e, tanıdığı hakla çelişiyor çünkü çok net görüyoruz çiftçi tek başına gidip bu tohumun resmi ticaretini yapmak üzere üretimini yapamıyor, yapamıyor. Ee, illa bir yapı illa bir ziraat mühendisi istihdam etti bir sertifikasyon bir belge bir prosedüre tabi oluyor burada şeyin de e, parantezini açmak istiyorum çok eleştiri şuradan e, yanlış bir eleştiri görüyorum piyasada yerel tohumdan ürünler yasaklanıyor üretiliyor e, hayır bu yönetmelik ve 2006'dan beri gelen kanunlar sadece tohumun tohumluk olarak üretilip tohumun ticaretini düzenliyor Evet. Tohumun ürününün ticaretine karışmıyor hiçbir kısıt yok hiçbir şekilde hala hı hı. hiçbir şey yok Yani örnek veriyorum hemen bu yönetmelikle örnek diyelim Ayaş domatesini Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu kayıt ettirdi Bir kooperatifte geldi Ayaş da bunu üretti tohumluk olarak tohumluğunu Ayaş'ta satabilir e, Aydın'dan bir üretici de deneme amaçlı ve ticari amaçlı gitti Ayaş domatesini Ayaş'tan satın aldı tohumunu kendi çiftliğinde Aydın'da üretti bu ürüne isterse organik sertifika alır bizim pazarlarımıza gönderir hı hı. isterse kendi konvansiyonel ağıyla satışa sunabilir. Yani Ayaş domatesi ürününün ile ilgili hiçbir hı. kısıt yok. Bu Çıkan ürünle ilgili yok. bir problem yok. Evet Sadece ürünle tohum. ilgili sıkıntımız yok. Tohum tabi bu demek değil ki ileride ürüne değmeyecek bilemeyiz. Yani önce tohuma e, bakıp daha sonra ürüne e, doğru kısıtlamalar olabilir umuyorum olmaz. Ee, bir de şöyle bir teknik şey geliyor önümüze %90 yekne saklık diye bir teknik kriter var burada. Şimdi diyor ki siz birinci adımda başvurdunuz kaydettirdiniz. İkinci adımda geldiniz ürettirdiniz. Ürettirdikten sonra bana numune getirin diyor. Hı -hı. O numuneye ben bakacağım kaydedilen tohumla aynı mı analizini yapacağım ve size bir çiftçi belgesi yerel tohum e, kayıt belgesi vereceğim diyor. O belgeyle satacaksınız diyor. Hı -hı. Ve burada bir kısıt var. %90 yeknesaklık denen bir teknik e, terim var. Yani e, ürün o tohumdan ekip üreteceğim ürünün %90 aynı tipte olması standartlaşmış olması gerekiyor diyor. Hibrit gibi yani. Evet neredeyse Hı -hı. hibrit veya standart tohum tabiritini Hı -hı. standart hatta ulaşmış olmasını bekliyor yönetmelik. Bu da ne demek e, köy popülasyonlarını tamamen Yok, konu yet, dışı et, tabii, tabii. bırakıyor. Evet, aslında bir taraftan yerel tohumu destekliyormuş gibi görünüyor. Görünüyor. Ama evet. bir taraftan şu söylediğin maddeyle de yok saymış. Yok saymış gibi. oluyor. Hala yok. Yok hükmünde <gülüyor> resmi olarak. Ee, aslında yerel çeşit diyor. Evet. Yani zaten çeşit haline gelmiş bir tohumdan bahsediyor. Hı -hı. Çok net bir şekilde popülasyon veya durağan olmamış bir bitkisel üretimle ilgilenmiyor. Ama gel gör ki yönetmediğin ilk maddesi gen erozyonunu... Korumak amaçlıdır evet. diyor bu yönetmelik. Evet. Tamamen çelişki görüyoruz Kesinlikle. burada. E, korumaksa yani köy popülasyonu nasıl yok sayabiliyoruz? Bu da bizim soracağımız sorular arasında örneğin bakanla. Bir de şöyle bir sıkıntı görüyoruz. Ee, önceden kaydedilen yani ıslahçı e, araştırma kurumları veya şirketler eliyle ticari tohumlu kayıt listelerine kaydettirilen tohumlar üzerinde artık bir hak sahibi olamıyoruz. Hmm. Geçmiş olsun o evet. listelerde olanlar evet. artık kaybedilmiş kay... evet, evet, şey yani fikri mülkiyeti özel e, yapılara geçmiş görünüyor hmm. hani anonimleştireceğiz ama elimizde evet. ne kaldı evet, yani ne, var yani acaba? ne var da ne çalışacak şu anki burada. bilançoyu da bilmiyoruz değil mi evet şu anki bilançoyu bilemiyoruz bununla ilgili araştırma yapacak mekanizmalar yok tabii çünkü evet. hep tohum üretimi endüstriyel tohum üretimi üzerine planlanmış sistem destekler buna göre çıkıyor Böyle bir sıkıntı var. Ee, yani kabaca gördüklerimiz hı hı. bunlar ama açmak istediğimiz konu varsa açabiliriz. Hı hı. Peki şimdi tüm bu tespit edilenler bakanlığa sorulacak. Özellikle Buğday Derneği zaten bunun hı hı. sorusunu soracak ee, Birlikte nasıl değiştirilirse daha uygun hale gelecek bu yönetmelik Bir de onu konuşan ve neyle neyi değiştirir ya da neyde bir düzenleme yapılırsa hı hı. Aslında gerçekten çiftçinin de tohum hakkı korunacak Yerel çeşitler de korunacak ve nasıl ilerlememiz gerekiyor bu konuda Evet şimdi şeyi görüyoruz ee, Aslında devletin sadece Türkiye'de değil tabii bütün dünyada uygulanan tohum politikalarında Önce bir kayıt altına alma hevesi ve arzusu var. Evet. Çünkü kayıt altına alıp tanımlayamadığı bir e, ögeyle bir işlem yapamıyor devlet. Ne buna teşvik verebiliyor, ne bunu yasaklayabiliyor, ne kısıtlayabiliyor. Şimdi o yüzden e, bu kayıt mekanizmasına baktığımızda zaten bir de ticaretini e, işin içine sokuyor. Aslında devlet şunu diyor, ben tohumu kayıt ettirip ticaretini de düzenlersem yaşamaya devam eder gibi bir yaklaşımı var. Yani ticari bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Yani Çok kabaca bakıyor aslında. Kabaca bakıyor. Yani bunun ticareti olursa diyor bu devam eder hı hı. diyor. Ee, bir bakıma mevcut durumda doğru olabilir. Çünkü çiftçi köye gittiğimizde ha bir de Berkay arkadaşımızın bir söylemi vardı geçenlerde. Yani yerel tohumlarla çiftçinin hiç bilgisi yok aslında diyor. Yani bu yönetmeliği bu inceleyenler kentliler. Farkındalığı hı. Biraz daha yüksek tutmaya çalışan, hassasiyetleri olan insanlara baktığımızda hep kent evet. üretim Üreticinin tek bir derdi var. En yüksek verimi nasıl alırım, en iyi fiyata nasıl satarım? Nasıl daha az zarar ederim? Evet maalesef bu noktaya getirilmiş. Yani son 60-70 yıllık politikalar buraya gelmiş. Bunu da iyi görmek lazım. Yani durum şu değil. Aman köylünün yerel tohum üretimi bitiriliyor. Hayır zaten bitmiş bitme noktasında. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Ha bu canlandırır mı? Bence tam olarak nasıl uygulanacağına bağlı. Fakat şunu görüyoruz. Şirketlere bağlı bir üretim modelinin tesis edileceği gözüküyor. Yani evet. örnek veriyorum. CES'in çok yaygın bir şekilde üretilmesini. Sözleşmeli üretim modeliyle destekler mi? Destekler gibi gözüküyor. Ve raflarda marketlerde aldığımız gofretlerde artık CES tam buğday unu kullanılır mı? Kullanılır muhtemelen. Hı hı. Ya Böyle bir minik endüstriyel dokunuşu olabilir. Evet. Yani tüketici tarafında. Ama üretici tarafında... Peki özgürlüklerden söz etmek mümkün değil çok net bir şekilde belli etmiş. Ha Ne yapılabilir ne olabilir? Şimdi bir takım sivil toplum kuruluşları yasa ve bütün yönetmenin iptaliyle ilgili dava açmaya hazırlanıyor bugünlerde. Genel bir iptal değil mi? Evet genel bir iptal ama tabii iptal yeterli değil yani yerine Hı -hı. ne koymak evet. gerekiyor? Nasıl bir düzenleme olması gerekiyor veya düzenleme gerekiyor mu? E bu konularda biz de biliyorsun buğday olarak şu anda araştırıyoruz ve bu soruların cevabını biraz bekliyoruz. Yani nasıl bir strateji ortaya konması gerektiğiyle ilgili. Fakat genel olarak benim yaklaşımım şu yönde kanun ve yönetmelikle düzenlemeye çalışıldığı sürece hep sıkıştırılacak yerel tohum. Zaten köy popülasyonu hala kale almıyor şu anki evet. düzenlemeler. ...bunu ticarileştirmek bunun ekonomisi üzerine koymak yerine... ...bunu aslında anayasal bir hak olarak belki tanımlamak lazım. Hmm. Nasıl çiftçi hakları e, uluslararası anlaşmada tanınmış... ...ama şimdi ben hakim devletim diyerek yönetmeliği çıkarıp... ...Türkiye Cumhuriyeti e, o anlaşmaya çelişkili hareket ediyor. E, aslında bunu tam tersi. Hak olarak tanımlayıp alanları tuttuğumuzda... ...örneğin şirketin mülkiyetine konu edilemez diye bir yönetmelik var mı? Yok. Evet. Tam tersi hep mülkiyete konu etmeye yönelik düzenlemeler var. Ha, ondan sonra destek ve teşvikler düzenlenebilir. Bilemiyorum örneğin köy popülasyonuyla üretimin teşvik edildiği yani bir dolu teşvik kalemi var ya bakanlığın. Evet. Bir tane de köy popülasyonu teşvik kalemi olabilir örnek veriyorum. Hı hı. Ama bu yönde bakmadığı için zihniyet ters yönde baktığı için o alan tamamen terk edilmiş durumda. E tabi burada şey de çok önemli biz tüketicilere de çok e, önemli şey düşüyor rol düşüyor. Çünkü şehirde tek tip e, torna tezgandan çıkmış ürünleri talep eden bir kesim var. Tabi tabii yani bunu bilerek ama isteyen bir kesim var. Evet. Ye, yani öbür e, daha yamuk yumuk ve daha e, az ömür olanı talep etmeyen, talep etmiyor. kesinlikle istemeyen ve beğenmeyen bir kesim Aynen var. Aynen öyle bizim pazarlarımızda da sen şahit oluyorsundur. Hı hı. Yani orada bile ki farkındalığı yüksek e, bir grubumuz topluluğumuz var. Yani bu neden ezik? Bu niye bundan fazla büyük? Bu niye şekilsiz? Ben bunu beğendiremem ki. Çarık şeylere işte daha ha. çok para istiyorsunuz gibi. Gibi bir yaklaşım var. Şimdi önce o zaman biz kendimizi de bir sorgulayacağız. Tabii. Yani tüketici tarafının sorgulaması gerekiyor. Tabii bunun en temeline baktığımızda bence tüketici ile üreticinin arasındaki ilişkinin kopmuş olması yatıyor. Evet. Ee, hani çok zincir bir şekilde ulaştırıldığı için bu ürünler tohumundan, üretiminden, komisyoncusu, aracısı, hali sistemi vesairesi. Ee, aracısız modeller üstüne yani biz ne yaparız'a geldiğimizde e, gönül vermek gerekiyor. İşte gıda toplulukları, tüketim kooperatifleri birebir üreticiye erişebildiğimiz hala e, semt pazarları konvansiyonel pazarlar tabi çok fazla imkan sağlamıyor ama bizim pazarlarımıza bu imkan hı hı. hala var. E, o yüzden avantajlı görüyorum. Buradan kurulacak bir iletişimle artık tohumuna kadar müdahil olabilen bir süreç belki işletilebilir. Devletin politikalarının bunu desteklemesi ...ve şeffaflığın sağlanması... ...o zaman o insan yerel tohum ekmeği... ...bırakmayacak çünkü. Evet. Çünkü daha... E, ...ticari tohum daha verimli tabii... ...daha kolayına geliyor, alıcısı hazır... ...ötekinin pazarında sıkıntı yaşıyor. Tabii. Bir de tabii bu şehir ve... ...kırkent bu kadar ayrılmışken... E, ...uzaklara sevk etmek de... ...çok mümkün değil. Yani yerel çeşitleri veya köy popülasyonu... ...ürünlerini, çünkü ıslah biraz... E, ...lojistiği de... ...içine alacak şekilde oluyor... E, tabii nasıl olacak nasıl bir denge kurulacak belki biraz şehirleşmenin de tersine politikalarla e, dağıtılması gerekiyor. Yani sadece tohum ve gıda meselesi olarak görmemek gerekiyor aslında. Evet. E, şimdi Buğday Derneği olarak bir sürü sorular sorulacak bu yönetimliği Hı -hı. çıkaranlara. Sonrasında cevabına göre de e, neler olacak neler bekleyecek bizi? Şimdi başka sivil toplum kuruluşları da tabii benzer hassasiyette. Bu sefer bir arada olalım, tekrar hı hı. devam edelim. Çünkü geçenlerde arılarla ilgili öyle bir ortak evet. bildiri yayınlama şansımız oldu. Bu biraz ses getiriyor. Pestisitlerle ilgili bir bildiriydi o. Burada da benzer bir çalışma yapabilir miyiz? Bunun araştırmasını yapıyoruz. Tabii ki kampanya, yine imza kampanyası, kamuoyu oluşturma. Yani 1 STK değil 10, 20, 50 hı hı. STK belki. Meslek odaları işin içinde, kooperatifler, sendikalar bunlar işin içinde olabilir ki onların da aynı hassasiyetleri var. Benzer toplantılar yapıldı. Yani kamuoyu üzerinde e, algı oluşturmak dışında tabii ki bizim bakanlık ve bürokrasi yöntemi, e, kanalı üzerinden yöntemleri kullanarak da yapabileceğimiz adımlar var. Yapamayacağımız adımlar var ama burada herkesin e, destek olması ve sahip çıkması gerekiyor. Evet. bununla ilgili yapılacak işlere öyle gözüküyor. Mehmet'cim çok teşekkür ederim. Rica ederim ne <gülüyor> demek. Tohumdan NASA'da ekolojik yaşam programında bu hafta tohumu konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan NASA'da ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.